Tutku dinleyicilerimiz, kıymetli bir konumuzla beraberiz efendim. Yüva, aile, evlenme konularını yavaş yavaş ilerletiyoruz, olgunlaştırıyoruz. Bize lazım kısmı ile sizlerle paylaşıyoruz inşallah. Arkadaşlarımızdan bazıları böyle bir nazik konuya niçin girdiğimizi, bunun içinden nasıl çıkacağımızı Ve bunun hesabını nasıl vereceğimizi soruyor. Yani insan cinsi kadar, insan çeşidi kadar farklı farklı insanlar var. Herkes mutlu olmak için yuva kurar. Kimse huzurunu kaçırmak için bir başkasıyla bir çatı altında billeşmez. Fakat bu niyet iki ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra bambaşka bir şekil alıyor. pişmanlığa dönüşüyor ızdırap oluyor evliliğin tadı tuzu kaçıyor、e、bu kadar insan çeşidine göre nasıl orta yol bulunacak herkes memnun edilecek mutluluk denen şeyden pay nasıl alınacak bu zor bir meseledir diyordu arkadaşlarımız kardeşlerim biz dinimizin ölçüsüne göre bir şeyler söylüyoruz dinimiz dinimiz Hepsinin ilacını vermiştir alimlerin Rabbi Allah eşya ya terbiye veren sınır çizen vazife gördüren hükmeden yardım eden kolaylık sağlayan Allah Celleşernuhu yuvayı da bize emrederken anne babaya yapacakları işin ta başından sonuna kadar dünyasını ahiretini her tarafını kaplayacak şekilde terbiyesini öğretmiştir. Bu Allahımızın bir rahmetidir. Evlenme işini, yuva hukukunu, anne baba hukukunu, Cenab-ı Hak insanların örfüne keyfine bırakmamıştır. Evliliğin nasıl olacağını, ondan sonraki adımları, kavganın nefislerin ortaya çıktığı zaman bütün meselelerin nasıl çözüleceğini, Allah için halledileceğini, rahmet Peygamberimiz tek tek öğretmiştir. Bizim dinimizde bir boşluk yoktur, noksanlık yoktur, cevabı verilmemiş bir mesele de yoktur. İnsana lazım olanı, insanın sahibi Allah, en güzel hatiple, en güzel dille, gönülle, Peygamberiyle, cennet güzelleridir Peygamber efendilerimiz, şevkat abideleridir, bütün insanları kucaklayan gönül sahipleridir. Onlar herkese lazım olanı Cenabı Hak'tan öğrenmişler, mevlâmız emretmiş bize öğretmişlerdir. Aleyhümü Selatü Vassalam, efendilerimiz. Şimdi dolayısıyla biz cahilliğimizin kurbanı olmayalım, örfimize, keyfimize, alıştığımız huylarımıza göre olaya bakmayalım, sağlam duralım, kusurumuzu kabul edelim, anlayalım ki biz henüz sınırları korumuyoruz. Allah'ımızın çizdiği, şurada durun dediği edepler var, sınırlar var, ölçüler var. Onlara dikkat etmeyen kimsenin kainattaki hem düzeni bozar, hem kendi düzeni bozulur, hem iç düzeni bozulur. Bu ilahi bir kanundur kardeşlerim. İnsan keyfine göre güzel de görse, nefsi bir kötü işi, boş işi ona süslese de, eğer onda hak yoksa, hak ölçü korunmuyorsa Allah rızası yoksa orada bir haksızlık vardır muhakkak huzursuzluk olacaktır bu eğlence yetmeyecektir o gülmenin arkasında altında ötesinde bir ağlama saklıdır ruhun feryadı vardır bütün haramlar sınırı aşmaktır bütün edep dışı işler haddini aşmaktır hakkı çiğnemektir hak yemektir Huzuru bozmaktır, kendi huzurunu kaçırmaktır. Dolayısıyla biz dinimizden aldığımız feyiz ve bereketle hayatımızın her tarafını güzelleştirebiliriz. Eğer nefsimizle anlaşır da aklımız, imanımız, ilmimiz hak yolda birleşirse, nefsimiz istemeye istemeye de uysa ilacını bulacaktır kardeşlerim. Din baştan sona kadar insanlığın terbiyesidir, insanın şerefidir, Allah-u Teala'nın ahlakıdır. Din dünyadaki cennetin nümunesidir diyor büyüklerimiz. Buna göre eğer huzursuzluk varsa bizdedir, sıkıntı nefsimizdendir. İşte kardeşlerim biz diyoruz ki bilmemekten ve bildiğimize uymamaktan kaynaklanıyor bizim derdimiz. Yuva konusunda mecburuz içine girmeye başlıyoruz. tek tek konuşmaya dinimizi öğrenmeye bugün yuvanın evlenmenin manası üzerinde bir miktar durarak daha sonraki derslerimize konularımıza yavaş yavaş kapı açacağız inşallah kardeşlerim evlenmek ve nikah Cenab-ı Hakk'ın insan cinsine en büyük emirlerinden birisidir Cenab-ı Hak bütün dinlerde nikahı emretmiştir Bunun aksi olan zina'yı nikâhsız, hukuksuz birleşmeyi yani haram kılmıştır. Onda hukuksuz evlenmede, edep üzere olmadan evlenmede binlerce zarar vardır. Hem iç dünyaya, hem cemiyete, hem dine, hem dünyaya, hem insanlık nesline karşı işlenmiş cinayetler vardır. Bunu nefis istediği kadar süslese kendisi de o. Zevkin içinde kendisini zehirlemektedir İnsanlığını kaybetmektedir Allah tövbe yolu atsın Tövbe etmezse gerçekten dünya ahiret karanlıktır kardeşlerim Nikah ve evlenmek mülkün sahibine önce iman ederek hükmüne uymaktır Mülkün sahibi diyor ki Rabbul Alemin Ey kadın ey erkek mülkümdesiniz emanetsiniz misafirsiniz sizler ihtiyaçlarınızı ben biliyorum neye muhtasınız şu şekilde nefsinizi şu şekilde kalbinizi tatmin edin helal daire gösteriliyor usulü belirleniyor ve Cenab-ı Hak o evlenmekle o nikahla önceleri gazap ettiği yani haram yoldan olsaydı yanlış yoldan olsaydı gazap edeceği azap edeceği bir iş Allah'ın adıyla, Allah'ın hükmüyle edebeye uygun yapılınca Allah'ın rahmetini çekiyor. Yeryüzünde bir harem bölgeye, yasak bölgeye girmektir. Nikah Allah'ın izniyle, Cenab-ı Hak'ın hükmüne uygun bir emanete, bir yasak bölgeye girmektir ve rahmetin içine girmektir. Mevla gir buyuruyor. Şu şekilde gir buyuruyor ve insanlığın hepsine. Kardeşlerim Bu emri vererek İnsanı diğer varlıklardan Şeytanlardan ve hayvanlardan Ayırmak istiyor İnsanın farkı edeptedir İnsanın yuvasının farkı Nikahtadır O nikahın kerameti Allah'ın adıyla olması Güzel niyetle kurulması İnsanların önünde Açık yüzlülükle Açık sözlülükle ilan edilmesi Ve emaneti Kim kimin emanetine giriyor, alınıyor, bilinmesidir, ilan edilmesidir. Böyle olunca hem insanların önünde bu defa alkış toplayacak, dua alacak, gül atılacak bir işlem olmaktadır. Nikah ateşi nure çeviriyor kardeşlerim. Nikah gazabı rahmete çeviriyor ve bu nikahın içinde daha ilginç, ince gizli kerametler var ki hepsi Allah'ın ismi ile olmasına bağlıdır ve sen hattini biliyorsun erkek kadın diyor ki Allah'ım ben bir emanetin altına da girmek istiyorum yuva eğlenmek için değil kardeşlerim yuva terbiye içindir evlenmekle eğlenmeyi keyif etmeyi ayırmak lazımdır bir kadının bir erkekle Şartları uyuyor, yaşları uyuyor, niyetleri de uydu Bölüştüler, konuştular, huyları, hedefleri uydu Yuva kuracaklar İslam'da, hakikatte bir yuva Sadece iki nefsin birbiriyle zevklenmesi için kurulmaz Bu vardır, bu haktır, bu güzeldir Fakat bu her şey değildir İnsanın 24 saati vardır İnsanın görevleri vardır ve insanın bir ömrü, bir nesli, nefsine ve cemiyete karşı görevleri vardır. İnsanlık değerleri sadece nefsin birkaç sevkinden ibaret değildir ve insan yer yüzünde Allah'ın dostluğu için yaratılmış kimsedir kardeşlerim. İnsan Allah dostluğu için yaratılmış varlıktır ve bu hedefe uygun yuva kurulur ve bu hedefe uygun iş kurulur. bu hedefe uygun eş aranır ve bu hedefler birleştiği zaman tek şeye götürür, Allah'tan geldik, Allah'a gideriz. Allah için olur. Allah için yuva Kur'an'a diyor Efendimiz Aleyhisselam, bir, Allah'ın vaadi vardır. Hiç kimse, kardeşlerim yuva kurarken fakirlikten korkmasın. Dengesini sağlasın, muhakkak lazım. Ancak fakirlik yüzünden nefsi de Onu zorladığı halde, şartlar istediği halde, yapmazsa bir sürü afete girecek bir insanın rızık korkusuyla evlilikten kaçması hak değildir. Allah'a güvenmeli, bilmeli ki aile ile kadın içinde, erkek içinde bir rızık kapısı, bir yolu açılıyor. Bunun örnekleri dünya dolusudur. Buradan cesaret alarak etrafındaki insanlar da hakikaten yürürüz. Evlenmesi gereken iki genç gördüklerinde anne baba olmayabilir, anne baba olur yetmeyebilir. Etraf onu gören insanlığın, Müslümanların ve diğer kimselerin o gençleri ortada bırakmaması hem İslami hem insani bir vazifedir. Aksi durumda genç çubasına giremezse, emanetini bulamazsa, yükünü taşıyamazsa muhakkak hatları aşar. Hak yer. Harama bulaşır, dengeyi kaybeder ve onun dengesi kaybolur, cemiyetin de dengesi kaybolur. Cemiyetin her birimi kardeşlerin bütün içinde bir ayrı yeri vardır. Bana bana ne kelimesini bir Müslüman kullanamaz. Kendini düşünerek başkaları için bana ne demesi, belki insanlıktan bilmediğinden. Tatmadığından, İslamiyet'in güzelliğini, insanlığın hakikatini bilmediğinden, cehaletinden söyleyebilir. Ama bilsin ki bir insan tek başına cemiyet olmaz, tek başına cemiyetin hiçbir birimi kurulmaz, herkes lazımdır. Her insan orada vazifelidir, bir noksanlığı tamamlamaktadır, görev yapmaktadır. Herkesin düzeni bizim düzenimize hizmet eder. Herkesin huzuru bizim huzurumuzu artırır. Herkesin huzuru ile huzur bulmayan insan şeytandır. Huzur bozmak isteyen, huzurludan rahatsız olan şeytandır veya şeytanlaşmış bir kalptir kardeşlerim. İnsandır. Allah korusun. Dolayısıyla biz bir bekarı gördüğümüzde nasıl fayda vereyim diye her Müslümanın düşünmesi lazımdır. Hiç değilse Allah hayırlı sebep yarasın diye dua etmek gerekir. Maddi bir imkan verilemezse. sebep olunup yuvasına sebep olunamazsa hiç değil dua ile destek vermelidir gaye insanları boşluktan kurtarmaktır yuva emaneti kardeşlerim dünyanın en ağır emanetidir ve yuva ile besmele ile Allah'ın adıyla nikah ile bir kimse bir kadın bir erkeğe artık her yönüyle helal olmaktadır Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurmuşlardır hadis-i şeriflerinde Nikah gibi iki sevgilinin arasını buluşturan, billeştiren hiçbir şey yok buyurmuşlar. Kardeşlerim hakikaten nikahla girilen yuvada insan eşiyle yan yana olmuyor, iç içe oluyor. Ruhları da kaynaşıyor, bedenleri de kaynaşıyor. Nikah gibi iki sevgiliyi buluşturan, billeştiren, kaynaştıran hiçbir şey yok buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. hem gönlüler hem bedenler böyle birbirinin parçası oluyorlar. Buna vuslat deniyor. Allah'ın adıyla olunca rahmet oluyor, sevap oluyor, hayır oluyor. Ne güzel oluyor. İnsanın yüzünü aydınlatır. Nikahla yapılan bütün muameller, nikahla çekilen bütün kileler, tadılan bütün zevkler hayır olur kardeşlerim. Nikah emanetini bütün beşeriyetin korunması lazım. Allah'ın adıyla. İnsanların önünde hangi dinden olursa olsun gayri meşru bir yoldan değil ilan ederek ehli ise ehliyetli ise yaşı başı durumuyla müsaitsi herkes yuvayı her millet yuvayı usulüne uygun kurmalıdır. İlla hani bir hoca ile hoca nikahını şart görmüyoruz da şahitler bulunsun Allah'ın adıyla bir helal dairede ilan da ederek bu akit yapilsın. Yani Müslüman olmayanlara da bunu tavsiye ediyoruz. Nikahla beraber olun. Onların da nikahları geçerlidir. Hiç değilsem bir emanet yüklenmiş olurlar, bir hak korunmuş olurlar ve insanlık cemiyetine bir hizmet etmiş olurlar. Elbetteki bir Müslüman için bunun edepleri usulleri ayrıdır ve güzeldir, en mükemmelidir. Biz kardeşlerim yuvanın içinde hem terbiye almayı niyet etmemiz lazım. Yani Bana çorba pişirecek kadın veya ekmek getirecek erkek diye birbirimize bakmayalım. Bunlar bir makinenin de yapacağı şeylerdir. Pek aleya başka bir yolla da bunlar giderilebilir. İnsanın hayatını yuvası içinde geçiyor bütünüyle. Dışarıda çalışması, içerideki bulunması sonuçta yuvayı emaneti taşımak için. Bu kadar zahmetli bir işi insanlara karşı ayıp olmasın yahut da çoluğuna çocuğuna bakamadı demesinler diye insanlara yaranmak, sevilmek için bu yuva düşünülmez. Bu basit bir düşüncedir. Bir insanı olgunlaştırmaz bu. Bir insan Allah'ın emri olarak bu işe bakacak ve ben bundaki terbiyeleri alacağım. Hem ruha aitti terbiyesaklı nikahda, evlilikte hanımın da alacağ bir terbiye var. Yanlış anlaşılan bir şey kardeşlerim, kadın gençdir veya kocası vefat etmiştir, dul kalmıştır. Buna evlenme teklifleri gelir. Yaşı ilerlemiş veya dul kalmış bir kadın eğer gelir gider dengesi yerinde ise şunu söylüyor: Benim diyor koca etmeyene ihtiyacım yok. Ölen kocamdan Allah rahmet eylesin bir maaş kaldı, iki de kiraım geliyor, çocuklarımdan da yardım, hediyem var. Benim ne hacetim vardır? Bir adamın yük altına gireyim, nikah altına gireyim, derdini yükünü çekeyim der. Bu dünya kafasıyla düşünülürse doğrudur. Ama bir kadının yuvasının içinde nikahın altında elde edeceği dünyasına akidetine ait terbiyeler vardır. Sahmetin içinde gizli rahmetler vardır. Bunları elde etmek için bir kadın niyetlendiği zaman bu geçim zaten içinde çözülüyor. Elbetteki erkekte bir kadını çorba pişirmek için, çamaşırını yıkatmak için bir makine gibi düşünülse, bu defada öyle bir kocaya kadınlar yanaşmazlar. Öyle bir anlayışın yükü altına girip de niye rezil olayım? Zaten bu devlet insanının çoğu da geçimsiz, huysuz oluyor diye erkeklerin fıtratları çünkü cemiyetten gelen bir sürü. Dışarıdan içeriden kardeşlerim radyasyon var. Nefis bir taraftan, şeytan bir taraftan, dışarıdaki darbeler, dengesiz bir kadın, dengesiz bir koca türleri çıkınca o ondan korkuyor, o ondan korkuyor. Kimse kimsenin yükü altına giremiyor, Allah rızasını da düşünemiyor. Bunların hepsi yanlıştır. Bunlar tek tek insanlar tarafından düşünülüp terk edilmesi lazımdır. Doğrusu güzelini de ortaya koymak lazımdır. Yuvaya özendireceğiz, evlenmeye özendireceğiz. Evliliğin içindeki huzurları evli olmayanlar görüp imrenmesi lazımdır. Yoksa feryadını dul kadın evinde rahat, evli kadının pencereden feryadı dışarı yayılıyor. Neye kocası bağarmış, çocuk çıyırmış, kaynatasından kaçmış, e böyle bir yuvayı duyar, görürse öyle bir yuvanın içine kim girmek ister? Korkutan bir kısmı da evlilerdir. Evlilerin haberleri korkutuyor, evlenecekleri. Dolayısıyla tövbe etmemiz gerekiyor. Yuvalarımızı Allahımızın emaneti görmemiz gerekiyor. Usüle uyalım, edebe uyalım, uyumaya çalışalım, öğrenelim. Uyamadığımız zaman özür dileyelim, Allahımızdan istifade edip affımızı isteyelim, düzelelim, yenilenmemiz gerekir. Yeni bir hayat, yeni bir yuva. Eğer bir cemiyet bahar yaşamak istiyorsa, Bir cemiyet yenilenmek istiyorsa, bütün olumsuz taraflarını görüp terbiye olması, tövbe etmesi lazımdır kardeşlerim. İnsan içindeki niyetini değiştirmeden dışında bir güzellik bulamayacak deniyor. Sıfatları değişmeden huzur bulunmayacak. Allah haramın içinde huzuru haram kılmış. Bütün kötülüklerin içinde tat vardır, huzur yoktur. Tat başındadır, sonunda değildir. Madem bir şeyi nefse bağlıysa, nefis gibi gölgedir, gelip geçici dir, hiçdir. Allah'tan isteyelim, sahibimizden, kaynaktan, alemlerin rabbinden, hepimiz için hayırlı, huzurlu yuvalar niyetiyle kıymetli dinleyicilerimiz. Aldığımız her adım iki dünya saadetine götüren güzel yahya ulaştırır bizi. Aldığımız her nefeste yepyeni bir dünya kurabiliriz kendimize. Uyandığımız her sabaha bir güneş gibi doğabilir. Karanlık bütün gecelerde bir yıldız gibi parıldayabilir. Çoraklaşan mevsimlere bir umut serinliği taşıyabiliriz. Hayatın içinde kaybettiğimiz manayı サナカンにチミステキッカーゆっくりケアハチョウ。